1985, numaralı konu, denizin ala bin Hedrami'ye musahhar kılınması, evet, Hazreti Peygamber, ala bin Hedrami'yi Bahreyn'e gönderdiğinde ben de onunla gittim, onda üç hasret gördüm, hangisinin daha acayip olduğunu bilemiyorum, denizin kıyısına vardığımızda, besmele çekin ve denize girin, dedi, besmele çekip denize daldık, denizin öbür tarafına geçtiğimiz halde papuçlarımızın altı bile ıslanmamıştı, dönerken de çölde yürüyorduk, arkadaşlar susuzluktan şikayet ettiler, bunun üzerine Ala bin Hedrami kalkıp iki rekat namaz kıldı, ellerini açarak duaya başladı, o duasını bitirmeden kalkan gibi bir bulut göründü ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı, hem biz içtik, hem de usanıncaya kadar hayvanlarımızı suladık, Ala bin el Hedrami vefat ettiğinde onu gömdük, bir müddet sonra yırtıcı hayvanların gelip onun cesedini yemelerinden korktuk, gidip kabrini açtık, fakat onu kabrinde bulamadı.